أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفعنا الذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم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 عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال في آية آخر والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم صدق الله العظيم ورسولنا رسول النبي الهاشمي الكريم يا اله الا ظاهر وباطنımızı envar-ı imaniye ve Kur'an-ı ilmiyle nurlandır. Naş'ın şeytanın şerrinden bizleri masun ve mahfuz Tevfikatü Sübhaniyyem'i her halükarda bizlere refik eyle. Künnemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiye arab ve serfiraz eyle. Amin ve Seyyidül seyyidin mürtelîn. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta Oroca dahi ikinci bir bahis sehidurunuza çıktım. Şahsi hayatımızı ikmal etme, kainatla bütünleştirme, Allah'la münasebetimizi kuvvetlendirme, bizi sağlam bir ailevi yapıya ulaştırma işletme, içtimaimize fer getirme, güç getirme, kuvvet getirme, ve bu vazifeyi yapan fertleri içtimai mükemmel bir rükün haline getirme açısından orucun üzerinde durdum. Tekrar etmeyi faydasız ve zayi sayıyorum. Bununla beraber bir iki cümleyle yine arz ettiğim bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Orucu ele alırken Ramazan-ı Şerif orucunu sadece kastetmiyorum. Müminin Allah'la münasebetinin teminatı kuvvetlendirici, bu münasebeti kuvvetlendirici en büyük sebebi olan, en büyük vesilesi olan, irtikasının en büyük vesilesi olan, az yeme, az içme, az uyuma, hayrete varma, fani olma, sonra fena fillaha, beka billaha mazhar olma, iç derinliğini elde etme. Eşya ve hadiselerin iç yüzünü görme, maverayı tabiata bakabilir hale gelme. Oroç benimdir, zat-ı ait, mükafatını ancak ben veririm. Sırrının vicdanında, vicdanının derinliklerinde zuhur ettiğini müşahede etme. Senenin bütün ay, gün ve haftalarına dağılmış bu oruç, yer yer bizi yoklar, biz onunla Rabbimizle münasebetimizi yoklarız. Asıl mesele aradaki bu münasebetin kaviyen devam etmesi, temadisidir. Bu manada oracı ele alıyoruz. Bunun bir yönünde hayat için bir perhizden bahsedilmiş olması, koruyucu hekimlik açısından hayatımıza getirdiği şeyler, hıfzı sıhha açısından hayatımıza getirdiği şeyler, bunlar benim için de sizler için de talih şeylerdir. Ama mevzuun fihristini size takdim ederken, arz edeceğim hususlardan bir tanesinin de kısaca bu olduğu sözünü vermiştim. Rabbimin inayetine istinad ederek, ilas ve samimiyetten bir lahza ayırmamasını sizi ve beni kendisinden dileyerek ve dilenerek, bu mevzu da rızası istikametinde edaya bizleri muvaffak kılmasını kendisinden rica ederiz, muvaffak kılsın. Sizi devrinsini istifadeye muvaffak kılsın. Bu hususta ben üç dil ve üç tane dal görüyorum. Bunlardan bir tanesi bizim şahsi hayatımızda, ailevi hayatımızda, daha doğrusu şahsi tekmülümüz ve İslami tekmülümüzle alakalı. Rabbisiyle münasebeti kavi olan ferdin hayatında ne tamam bir durum. Nakıs bir durum olması bayıs mevzu değildir. Bizler de Rabbimizle münasebetimizin kuvveti nispetinde tam ve kamil insan olma yoluna girmişiz demektir. Sabah akşam, bir mümin düşünün ki gece uykusunu terk eder. Gecenin uzunluğu ve kısalığı onun bu vazifeyi yapmasına mani olmaz. Tetecafe cunubum anil mazaci'i yed'une rabbehum kawfen ve Rabbisinin azametinden, ceberutiyetinden ve kötü kimseler için hazırladığı azabından endişe ederek ve aynı zamanda ebedi saadetin teminatı ve mahalli olan cenneti umarak, Allah'ın rıza ve rıdvanını umarak gece yumuşak döşeklerini terk edenler var ya, diye Allah bir şeye dikkati çekiyor. O döşeklerini terk edenler var ya, dikkati çekiyor. Mü'min oruç tutmak için gece yumuşak döşeğini terk ediyor. O gecenin karanlık dakikalarında, çepeçevre her şeyi karanlığın bastırdığı, Rabia Düyen'in ifadesiyle dost dostuna gitti, dayandı. Herkes sevdiğinden doydu, usandı, biz seninle kaldık dendiği anda. Ciddi bir münasebet içinde Rabbisiyle münasebete geçen bir insanın ''Münasebetinin zayıf olduğunu iddia etmek mümkün müdür?'' ''Ve sonra akşama kadar aç durmuş.'' ''Aç durmuş'' sözü ifade etmez, ''Aç ve bir ilaç durmuş.'' ''Ayağında derman kalmamış, kutsi hadisin ifadesiyle karnı kasıklarına geçmiş.'' ''Gözleri çukurlaşmış, rengi sararmış, benzis olmuş.'' Mahkemeyi Kübra'da yine Kutsi Hadis vadiyle orada denecek şeyi şimdiden kulaklarında duyuyor ve dinliyor. Ben sizi karnınız kasıklarınıza geçmiş görürdüm. Gözleriniz çukura düşmüş görürdüm. Renginiz sararmış, benzini solmuş görürdüm. Kulû veşrabû hani em bimâ astaftum fi'l eyyâmil hâliye. Lâ ejmeu beyne emneyn ve lâ ejmeu beyne havfeyn. İki korku, iki tasa, iki endişeyi birden vermem. İki sıkıntıyı da birden vermem. Rahat ve rehavetten rahat ve rehavet doğmaz. Sıkıntıdan, ıstıraptan, alamdan var içinde kendisini zora ve çetin şeylere koşmadan saadet doğar. Var içinde mahrumiyete katlanmadan saadet doğar. Kutsi hadisinde la ecmau beyne emneyin iki emniyet iki huzur yok. Burada iradi ve ihtiyari olarak emniyet, huzur ve saadet yolunun, Suri emniyet, huzur ve saadet yolunu tercih etmişse orada kaybetmiş demektir. Onun için söz sultanı bu mevzuda irad ettiği bir misalden şu hususu getirir bize. Ehlullah'tan bir tanesi dünyada maruz kaldığı fakru zaruretten ötürü cennete ait bir şey dünyada kendisine verilir. Ve fakat kendisine de bildirilir. Cennet binasından kendisine gelmiş bir kerpiç. Müteyakkız ailesi, cennette bir kerpiçimiz eksik olacağına burada biz bu eksikliğe katlanalım der. Bunun manası şudur. Burada tas tamam eksiksiz ve kusursuz bir hayat yaşamaya çalışma, aile hesabına çeşitli kusurlar ve eksikler meydana getirme demektir ve tekrar yine antır parantisi getirelim huzurunuza. Zannetmeyin faklu zarurette yapıyor, sizi dilenciliğe davet ediyorum. Var içinde, hazineler içinde, var içinde, hazineler içinde hayat-ı göre hayatını tanzim etmem. Bu orucun bir yönüdür ki ferde kanat kazandırır. Fert yüceler yücesine uçma muvaffak olur. Lahut alemiyle hem akşam iftarda hem de sahurda münasebet kurar. Onun için iki noktayı bir arada ifade eden Allah Resulü sahurda bereket vardır. Tebarak ve teala olan Hazreti Allah sahurda mütecellidir, bereket vardır. Ve yine buyururlar mümin için iki ferha vardır. Biri iftar ettiği an vicdanında duyar muvakkaten iradesiyle kendini mahrum bıraktığı nimetlere kavuşmakla, öbürü ise bu parça parça perhalerin tam eksiksiz ve kamil olarak öbür alemde zuhuru, yani Rabbi Celle ve Âlâ Hazretleri'ni müşahede etme anındaki zuhurudur. <Gülüyor> cenab ı Hak cennet, Cemali ve onun içimizde estireceği hava ile bizleri şeref yap ve serfiraz eylesin. Arız vaam diyemeyeceğim, Fakat müminin ferden, aileten ve cemiyeten bu husustaki cevelanında sizi gezdirmeye çalıştım. Ferdi ne yapıyor, aileyi ne yapıyor? Ferdi ile ailesiyle mükemmelleşme yoluna girmiş bir milletin ictimai yapısı, milli yapısı nasıl bir hüviyet iktisap ediyor? Bir evvelki derste bunun üzerinde ısrarla durdum. Bu meselenin bir dalıdır. Diğer bir dalına veya ana gelincem. O da bazı kimseler hakkında hususi mahiyette orucun bir kısım tekeffülat ve teminatıdır. Bazı kimseler için onları inhiraftan koruyucu bir sütredir. Masiyetlere karşı yapılmış Allah tarafından yapılmış bir tahşidattır. O da hususiyle aslımızda haklarında biraz daha fazla ehemmiyet ifade eden gençlerdir. Gençler hususiyle asrımızda, kendilerini çok oroca vermek suretiyle, kapılarının önünde dolaşan, pencerelerini çalan ve balkonlarında kendilerine gamzı atfeden, bakış atfeden, fettan bir kısım şeylere karşı ancak Hadisin ifadesiyle ettiğiyle bijadenen oroç kalkanıyla korunabileceklerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o söz sultanı. Ya maşara şebab kime diyor? Devri saadet ve devri nurda her zaman meclisine gelip nurlanan, saadet alan, ahireti görüyor gibi dünyada yaşayan sahabi topluluğunun gençlerine diyor. Ya maşerüş şebab, gençler topluluğu. Men istata'a minkum Ey gençler topluluğu herhangi biriniz gençliğin endişe verici hususlarını içinde hissederse evlensin, onu günaha ve masiyete götürücü kamçılarını, beşeri garizeleri hayvani hisler üzerinde inip kalkarken görünce evlensin, günaha doğru inhirafını içinde hissettiği zaman evlensin, zira gözünü kontrol altına alma bakımından ırzını, namusunu koruma bakımından yapılacak şeylerin en ehem ve en mühimmi budur. Siz bununla tahassün etmiş, siz bununla bir kısım sütreler arkasına girmiş, kendinizi korumuş olacaksınız. Buna gücü yetmeyenlere gelince, henüz o mevsimi yakalamayanlara gelince, miadı mevsimi dolmayanlara gelince onlara doğrucu tavsiye ediyorum. Oruç onlar için bir kalkandır. Ramazan-ı Şerifi Allah için ağzını bağlama şuuruyla tutan bir insan vicdanında bu mananın adeta ilahi alemden gelmiş esintiler halinde ezip durduğunu her akşam hisseder. Ve innehu lahu O onun için bir sütre, bir kalkandır. Sahibi yani bu emrele beyk demiştim. Genciyle, ihtiyarıyla bu emrele beyk demiştim. O asabını, kendi topluluğunu İftat içinde korunmak istiyordum. Öz paymal olmayacak, nasıl korunacaktım? Su yapılmayacak, beden ve cisim korunacaktım. Şevatı nefsaniyeye inimak edilmeyecek, akıl korunacaktım. Kötü yollarda para zarf edilmeyecek, mal korunacaktı ve can korunacaktım. Hukukun usulü 5'si korunacaktı Resulullah bunun etrafında tashdidat yapıyordu evlenme imkânlarını bulamayanlar Osman İbn-i dinleyelim. Evlilik hayatı içimde, dimağımda, kafamda mevceler meydana getirip mevcudiyetini hissettirdiği an, evlen diye bir fısıltı kulağımda, kalbimin kulağında duyduğum an, Resul i Ekrem aleyhissalâtu eğer tebettüle izin verseydim, Aileden evlenmeden kat'i alakaya izin verseydi, laktasayna <gülüyor> diyor. Biz kendimizi yidiş yapacaktık. Tabi meseleye bu şuurla bakıyordum. Hatta başka bir yerde görüyoruz geldi dedi ki, Ya Resulallah, müsaade edersen husyeleri çıkarmayı düşünüyoruz. Kadın bizi meşgul etmesin diyem, Rabbimizle alakamızı kesmesin diyem. Allah Resulü'nün emirleri içinde tabiatı, beşere, fıtrata ters bir emir yoktur. Nasıl olur ki kainatı yaratan Allah, onun manalarının dellalığı vazifesiyle gönderdiği Hazreti Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın fihristi olan insana ters emirler verdirsin. Kainat, Kur'an ve insan hakikati vahidenin üç yüzünden ibarettir. Bu üç birbirine zıt değil, birbirinin tefsiridir. İnsan, kainata bir fihristtir. Resulullah dilindeki Kur'an ile ona tercümandır. Ve kainat ise insan fihristinin şerh edilmiş şeklidir. Bu kitaplarda birbirine zıtlık olamayacaktır. Tenasül ve cinsiyet mevzu mühim hayati bir mevzudur. İnanan insanların nesillerinin çoğalması ise Allah Resulü'nün iftihar ettiği bir mevzudur. İnanan insanların yeryüzünde arzı idare etmesi Allah'ı da hoşnut eden bir husustur. Binaenaleyh Resul Ekrem böyle ters bir istege onların arzusuna göre cevap vermeyecekti ve vermedi. ''Verseydi'' diyor ''lâh tasaynâ'' ''lâv Sahabi Efendimiz'in emrine lebbeyk diyordu. Semi'na ve ata'na. İnşittik ve itaat ettik. Rabbimizle, münasebetimize mani olan bizim erkekliğimiz ise şayet ve bu mevzuda müsaadede çıkarsa biz ondan da vazgeçmeye hazırız. Bu onun anlayışı. Nasıl Hz. Ömer'in o tonlu sesinde, hücre-i saadetin kapısında görürüz? Ya Resûlallah eğer senin gönlünü kıran, seni rahatsız eden kısım isem müsaade buyur vallahi onu keserim ben, nasıl demiştir? Keserdi Ömer. Eğer Ömer'in Allah'la münasebetine mani olan kendi kellesi olduğunu bilse onu da keser. Bu sahabinin titizliği, hassasiyeti, meseleler karşısında iki büklüm olması ve inkiyadı. Kendi riyaziyasını ve hendesesini Allah'ın kainat adına vaz ettiği matematiyaya ve hendeseye feda etme anlayışım. Sizin ölçülerinize göre değil, Allah'ın ölçülerine göre bir davranış içine girme celal celaluhu. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem li şey'in zekatun وَزَكَاتُ الْجِسْمِ astaun buyurmaktadır, İbn-i Macer rivayet ediyor. Her şeyin bir zekatı vardır, cesedin zekatı da oruçtur buyuruyor. Zekat kelime itibariyle onun üzerinde bir sene kadar durdum. Kelime itibariyle temizleyici, temizlemeden gelen, temiz bir şey, temizliğe ulaştıran şey demektir. Her şey için temizleyici bir unsur vardır. Malınız zekatla temizlenir. İçinizdeki bakhillik ve cimrilik de zekatla temizlenir. İçtimai hayattaki arızalar da zekatla temizlenir. Fakir ve zengin arasında birinin şefkatten mahrum olmasın, öbürünün kin ve öfke ile dolup taşması, bu hastalıkla marazi ruh de zekatla temizlenir. Ara sınıfın bitip tükenmesi gibi içtimai bir arıza, bir kanser zekatla temizlenir. İçtimai bütünleşme ancak zekatla teessüs eder. Her şeyin zekatı vardır. Cesedin zekatı doğruçtur. oruçtur. Allah'la münasebeti kuvvetlendiren oruç, sizin hakikaten huzuru kibriyaya yükselmenize vesile olur, bir merdiven olur. Siz doğrudan doğruya sahurda ve iftarda Rabbinize muhatap olursunuz. Rabbiniz yaptığınız şey benim içindir. Benim içindir derken arada omuzlarınızda sevap ve seyyatınızı yazan melekleri siliverir. Siz kulumun bu işine, bu ameline karışmayın. O bana aittir, onun mükafatını ben vereceğim. O defterlere girmezdir. Bu, bu münasebeti kaviyenin ifadesidir. Bu da, içtimai hayatımızdan, belli bir bölümü işgal eden, belli bir sınıf için orucun getirdiği dallardan ikincisidir. Üçüncüsüne gelince, umumi manada ve benim bugün size arz etmeyi kararlaştırdığım husus, rızası istikametinde Erda'ya muvaffak kılsın. O da umumun umumi hayatında, sıhhatına mahtuf bir kısım şeyleri tekefül ederek gelmesidir. Ben hemen burada peşinen arz edeyim ki, biz oruç sıhhatımıza hizmet ediyor diye tutmayız. Rabbimiz bizi emrettiği için tutarız. Ama bu orucu tutarken Ramazan-ı Şerif ve senenin sayı günlerine serpiştirilmiş, Manevi alemde katli mesafe ederken, arşiyemizi tamamlarken, yüz yüze geldiğimiz her varyantta ve girizgâhta bir trafik memuru gibi bizi Allah'a giden, yolu gösteren, hiç alemimizde bu işarette bulunan, bir müşir lambası gibi yanıp sönen ve Allah'a giden yolu gösteren bir husus olarak oruç, bizim için aiz-i ehemmiyettir. Ama ferdi, aile ictimai hayatımıza getirdiği ve getireceği şeyler, Hakim olan Hazreti Allah'ın, Hakim isminden nebean eden, tecelli eden bir kısım hikmetlerdir ki, biz bunları bilsek de bilmesek de tutarız. Bunlar olsa da olmasa da tutarız. Olmaması muhal farz olsa bile. Zinan evvel emirde biz Allah emrettiği için vazifelerimizi yaparız bu tevhidin muktezasıdır. Ve ben bilhassa dikkatinizi bu hususa istirham ediyorum. Bunun ötesinde bir kısım hikmet ve maslahatlara gelince, bunlar benim taadat ettiğim, sahip döktüğüm şeylerden ibaret olmadığı gibi, daha evvel ve daha sonrakilerin sahip döktüklerinden de ibaret değildir. Daha bir sürü insan gelecek size bir sürü şey anlatacaklar. Belki çok güzel şeyler anlatacaklar siz ve ben hepimiz İstifade edebileceğimiz hatipleri bulacak, dinleyecek, istifade ve istifade edeceğiz. Tenevvür edeceğiz o sayede. Fakat bütün bunlar Hakim olan Hz. Allah'ın hikmetine bağlı tali derecede gelen şeylerdir. Koruyucu hekimlik açısından orucun faydaları inkar edilmeyecek kadar çoktur. Ben hekim değilim, hıfzı sahayı hiç bilmem. Yalnız Aleyhisselatu Vesselam'ın hayat adına tebliğ ve talim buyurduğu her şeyin hayatın teminatı olduğuna inanırım. Bize topyekun bir hayatı öğretmek üzere gelen Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, ağzımızı bağladığımız, midemizi bağladığımız oruç vazifesini yaparken de bu hususta da getirdiği şeyler vardır. Aleyhissalatü vesselam topyekun sıhhatlı hayatın teklifiyle bize gelmiştir. Ve onun emirlerinde bütün sıhhatlı bir hayat çağlamakta ve mevcelenmektedir. Binaenaleyh hikmetler de vardır. Koruyucu hekimlik açısından da çok şeyler vardır. Ama ben bunların halka mal olmuşları üzerinde duracağım. Oroş tutması bir insanın, Ramazan-ı Şerif'te veya pazartesi, perşembe veya eyyam-ı dediğimiz, ayın 13, 14 ve 15'inde veya yüreği varsa, ve bu işe yetebilecekse Efendimizin en faziletli oruçtur diye tanıtıp ve ümmetine tebliğ buyurduğu bir gün yeyip bir gün tutmak ki savmi davuttur, savmi davuttan. Biz bunlara kendimizi sardırıp bu vazifeleri yapmaya çalıştığımız an, Hayatımız adına pek çok şey kazanmış olacağız. Fakat hayatımıza nur saçan ve sıhhat saçan, bu türlü şeylerden mahrum yaşadığımız an, 40 yaşına geldiğimizde pek çok arızaların baş gösterdiğine şahit olacağız. Ben tereddüt etmeden size söylüyorum, siz bugün ve yarın hekimliğe ait çeşitli istatistiklerde onların hakikat olduğunu görecek ve okuyacaksınız. 40 yaşından sonra başta, dizde, belde, bacakta, dilde, dudakta, yer yer zuhur eden arızaları arkasını ve altını kurcaladığınız zaman, hayatlarında bir kısım alışkanlıklar yaptığından ötürü bu arızalara meydan verdiğini göreceksiniz. Hekim ısrarla ona parmak basacak ve bu budur diyecektir. Alıştığınız ve terk edemediğiniz çaylarınızın, Israrla üzerinde durduğunuz sigaralarınızın, günde üç dört defa yediğiniz yemeklerin, cebinize doldurduğunuz çerezlerin, ileriye doğru yaş kırkı açtıktan sonra başınıza getirdiği şeylerin altı kurcalandığında, bir bakıma psikanalizin diliyle bunların altında bir kısım alışkanlıkların ve suistimallerin mevcut olduğunu göreceksiniz. Onun içindir ki koruyucu hekimlikten, çok yeme ve çok içmem, muttasıl günde birkaç defa sofranın başına oturma aynı hastalık sayılmaktadır. Perhiz tedavinin başıdır, mide hastalıkların yuvasıdır. Vücudunuza gıdalar mideden dağıldığı gibi, kısmen orada hazım bulup on iki parmağa indiği gibi, barza indiği gibi, Çeşitli hastalıklarda yediğiniz gıdaların zerrelerine tutuna tutuna damarlarınızdaki kan içinde gezer. Al yuvarlaya biner gezer, ak yuvarlaya biner gezer, damarlarınızın içinde gezer. En ücra yerlere hastalık taşır. Bina mi de bir yönüyle. Vücudun besleyicisi, ambarı, belki bir bakımada kapıcısı vazifesini yapmakla beraber... Ona bir ölçü getirilmediyim. Allah ölçüleriyle muamele yapılmadığı takdirde insanın başına gaili olur ki insan ileride anlar onu. İstatistikler bize insanımızın yüzde otuz, yüzde kırk hatta yüzde ellisinin mide rahatsızlığından mustarip olduğundan bahsediyor. Mide kanamalarından, ülserlerden, gastritlerden gidiniz gastroantrolojilere sorunuz. Mide rahatsızlığıyla kıvrım kıvrım kıvranan insanlardan bahsedecekler. O servislere giriniz binlerce mütekallis şehre göreceksiniz. Ekşi suratlar arkasında ölçüsüz yemeler, ölçüsüz içmeler ve mideyi berbat etmelere şahit olacaksınız. Tıka basa doldurulmuş bir midem, 40 yaşına kadar çalışacak, tadili eşgal edilmediğinden ötürü artık vazife yapmıyorum diyecektir sen iradenle ona tatil vermediğinden, talebeye dahi yazın tatil verilmiş olmasına rağmen, bütün bir hayat boyu sana hizmet eden ve vücuduna mayı hayat yetiştiren, ciğerine, barsağına, böbreğine may hayat yetiştiren, beynine gıda yetiştiren, midene sen bir tatil vermediğinden, bir tenezzüh vermediğinden ötürü, o kendi kendine devretişi yapıyor kendisini. Ben vazife yapmıyorum diyor. Bugün dünyanın pek çok yerlerinde hekimler öyle anlatıyorlar. Bu mesele üzerinde kemal hassasiyetle durulmakta. Mesela bu açıdan ele alınmaya çalışılmaktadır. Bir kardeşimizin tespitine göre, dünyada pek çok sağlık evlerinde evveliyet ile ele alınması gereken şey, vücutta ihtiyaç fazlası olan gıda maddelerinin dışarıya atılması esası üzerine bu sağlık evlerini işletme hususudur. Sağlık evlerini işleteceğiz. Aleyhisselatü vesselamın beşere hediye buyurduğu hıfzı sıha açısından, Hastalık gelmeden sıhatın kadrini bilme açısından, hastalığa maruz kaldıktan sonra tedavi yollarına tasaddi etme değil, belki düşmanı daha evvelden sezme ve gelmemesi için karşısına sınırlar koyman, hem arka arkaya sınırlar koyma zaviyesinden meseleyel alma açısından, başta İngiltere olmak üzere Avrupa'da yaygın bir çalışma var. Bunlar daha ziyade hüfsüsi ha üzerinde duruyor. İnsanları hasta etmeme yoluna bakıyor. Ve bu mevzuda sıkıntının oynadığı rol çok miyimdir? Ama bu medeniyetin getirdiği bir hastalıktır. İştimali hayattaki keşmekeşlik ve huzursuzluk, maneviyat buhranın, insanların inkarcı edilmesi. İnkar-ı bir marazi ruh haleti halinde ve salgın bir marazi ruh aleti halinde topyekün beşeri işgal etmesi, yecüc ve mecüc gibi beşeri işgal etmesi. Ve sonra vasstaların çıkardığı gürültü ve gazlar, sonra asfaltlar ve zipler, sonra kirlenen hava, bunu çevre sağlığıyla meşgul olanlar biliyor ve üzerinde duruyorlar. Ne çare ki, medeniyet adına medeniyet azmanı yanlış raylara girmiş ve kıtır kıtır insanlığı doğruya doğruya bir gayaya doğru gitmektedir. Bunun önünü beşer alabilecek mi, alamayacak mı bu mevzuda ben bu işin mütehassısı değilim, kendimi söz söylemeye zelayeti görmüyorum. Bir yönüyle hastalıkların temelinde ve menbaında bu vardır. Bir diğer yönüyle suni iştahlar, Çeşitli nimetlerden gelen lezzet alma havası içinde çeşit çeşit yemekler yemen. Dün Avrupa'da veya Roma'da yeniden yemek yiyebilmek için gazayan yaptırıcı ilaçları nasıl alıyorlardı? Günümüzün insanı çeşitli nimetlerle donattığı sofralarda yıkılan Romalı'nın izine girmiştir. Hak ile yeksan olan veya havaya uçurulan, Bombinin izine girmiştir, Allah onların akıbetinden korusun. Yeme içme ciddi bir ruh sefaleti meydana getirmiş. Ve insanlığımıza sefata giden kapıları ardına kadar açmış. Ve insanımız bugün yaşamanın kavgasını değil, lüks hayatın kavgasını vermektedir. Daha mükemmel, daha müreffeh yaşamanın kavgasını vermektedir. Muhtesip bir insan üç bin lira, dört bin lira alıyor, İzzet, iffet ve namusuyla yaşıyor. Boyuna göre bir kulübecikte oturuyor. Ayaklarını kısmasını öğreniyor, rahat yatıyor. Ama beri tarafta 30 bin lira, 40 bin lira alan, kafasına ilim adına hiçbir şey koymamış, elinin emeğiyle bu kadar alan, dalalet ve tuğyan içinden hala tatminsizlikten şikayet ediyor, hala servet düşmanlığı yapıyor bütün bunların altında, su suistimale alışmış nefsin sefaleti vardır, ruhun sefaleti vardır ve bunlar sefa tabi kapı açmıştır. Siz maaşlarını yüz bin lira yapsanız dahi yine doymabilmeyecekler. Çünkü o zaman da onu burada değil Kasaplanga'da, Kaliforniya'da bilmem nerede, Washington'da, veya nev yoktu eritmeye bakacaklar. Hong Kong'a gidecek, orada tüketmeye bakacaklar. Sefalet ve ardı arkası gelmez. Bizim insanımıza gelince o kanaatkardır. O muktesittir. O az bir şeyle geçinmeye çalışır. Onun üstünde elde ettiği şeyi, her şeyi milletin maddi ve manevi yapısına sarf eder. Bura mevzuu mevsimi değildir. Size belki on defa, yirmi defa arz ettim bu hususum. Burada dolayısıyla bir hususa da dikkatinizi rica edeceğim. Beni yanlış anlayacağınızı ihtimal vermemekle beraber. Çünkü daha evvel bu mevzuda ciddi tahşidat yaptım. Kimin yanında olduğumu söyledim. Ben fakir sınıftanım ve onların yanındayım. Onların yanında bulunuyorum. Onlar ve onların meselelerinin karşısında olamam mümkün değildir. Onlarla beraber olmayı arzu ederim. Allahümme ahyini miskinen, vâmitini miskinen, vahşurni meâlme sakin diyen, Resul ü Ekrem'in sözüne uyarak Allah'ım beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür ve miskinlerle beraber haşreyle, yani fukara güruhu içindem. Niye ya Resûlallah diyen Hazreti Aişe'ye? Onlar zenginlerden şu kadar sene evvel cennete girecekler ya, Ayşe buyurmaktadır. Benim yerim orasıdır. Fakat burada tevekkülsüzlüğün, kanaatsızlığın ve iktisatsızlığın insanımızı Frankenstein'in ortakları haline getirmesine karşı bir çift söz ettim sadece. Bizim işimiz kanaattir. Biz bunu hayatımıza ispat ettik. Yüz bin lira kazananımız hayatında senesinde, elli bin lirasını seve seve verdim. Önündeki lahmacun arabasıyla lahmacun satıp hayatını onunla temine çalışan, biriktirdiği parayla evi yaptı ve onu talebelere bağışladı, göz gördü, kulak duydu. Aylık kazandığı altmış bin liranın on binini kendine ayırdı, elli binini oraya sarf etti. Ve iki sene içinde 600 bin liraya mal olabilecek inşaat binayı meydana getirdim. Fabrikasının tapusunu veren oldu, kiraya çıktı evini veren oldu. Müslüman talebenin barınması için. Milyonlarını yurtlara yatırdı ve yüz talebeye, 200 talebeye birden her ay burs verdi. Bu bizim insanımızdır. Resulullah'la münasebetinin kuvveti nispetinden mi? Kur'an'a müracaatı Allah Allah'la alakasının sımsıkı devam etmesi nispetinde bizim insanımız böyle hareket edecektir. Bunda aklın kılleti, ruhun zilleti ve letaif'in sefaleti diye bir şey asla ve kat abayiz mevzu olamaz. Cenab-ı Hak bizim bu mükemmel insanlarla beraber, mükemmeliyete doğru gittiğimiz bu yolda daim ve kaim eylesin. Bizi mükemmelleştirsin. Evet. Günümüzün insanı pek çoğu Çeşitli nimetlerden sun iyi bir zevk almak için sofraları donatıp donatıp önüne getirmekte, koymakta ve kaldırmaktadır. Tıpkı bir devirlerde, bir zamanlarda Roma'da yeniden yemek yebilmek için istifrag ettirici ilaçlar alıp da yeniden yemek yedikleri gibi. Bir çeşit mantıkın iflası ve ruhun sefaletinin ifadesiydi bu. Ve bu milletleri yutup batırıyordu. Mide öyle korkunç bir şeydir ki dikkatinizi rica ediyorum. O ferdi yutar, ferdin sıhhatını yutar ve sonra da milletleri yutar. Haysiyeti de yutar, izzeti de yutar, onuru da yutar. Aziz bildiğimiz nice kimseler vardır ki maaşlarından ötürü, Elbise değiştiriyor gibi kanaat değiştirmişlerdir. Göğüslerindeki rozetlerden daha rahat kalplerindeki iman, izan ve kanaati değiştirmişlerdir. Dünün kefere ve beceresine yaranmak için hemen yer değiştirip saplarına iltihak etmişlerdir. Ve arkadan mutavassıt Müslümana tebessüm eden bir grubu görünce bu defa onların safına geçmişlerdir. Bunlar midelerine esir olmuş kalplerini midelerine yedirmiş. Faust hikayesinde olduğu gibi çok defa tekrar ettim size. Kalbini mefistoya satmış olmanın ifadesidir. Ve bunlar asla vakata ruh sefaletinden kurtulamazlar. Mide ferdi haysiyetiyle yutar. Mide ferdi izzetiyle yutar ve sonra midesini evveliyetle ele alan Günümüzün iktisadi meselelerinde en birinci ve en ön meseledir. Bu mafsist bir düşüncenin, bu aynı zamanda makyavalist bir düşüncenin, bu aynı zamanda brahmatist bir düşüncenin ifadesidir. Fayda, telezzüs ve refah esasına dayalı olarak, ferdin huzurunun hikaye ve serencamesini ele alma, tamamen materyalist bir düşüncenin ifadesidir. Radyoları dinleyiniz. Televizyonlara muvakkaten kulak kesiliniz. Midenin dışına çıkamadıklarını, bağırsak içindeki gaide içinde boğulduklarını göreceksiniz. Yeme içme hep ambarda dolaşacak, gaide içine girecek dışarıya çıkacak, gübre olacak tarlalara saçılacak ve sonra yine mideye matuf ondan bir şeyin çıkıp çıkmayacağına bakacaklardır. İnsanlık yaratıldığı günden bugüne, 19. hastın sonlarından başlayarak, şu 20. hastın bitimine kadar, insanlığın maruz kaldığı böylesine fikir iflası görülmemiştir. İnsanlığı cebri ve tav'i ile ilim yaparak, küfür ve dalalete ilmi bir hüviyet vererek, hatta o meseleyi marife intikal ettirmek suretiyle, intikal gayreti içine girmek suretiyle, ab insanlığı hayvanlaştırma gayretine, 20. asırda şahit olduğumuz kadar şahit olmamışızdır. İnsan mide değildir. İnsanın letaif-i vardır. İnsanın kalbi sırrı kafası ahfası vardır. İnsan lavut talemine yelken açtığı zaman bütün dünya ve mafiha, onun ayağının altında kaldırım taşı kadar zelil ve kalır. İnsan melekler gibi Rabbine pervaz ettiği zaman, Mideyi de unutur, bağırsağı da unutur. Bütün tüm dünyaya bir tekme verir. Allah Resulü'nün ifadesi içinde elinin tersiyle ''Git, kendini bana kabul ettiremezsin'' der. Söz kendi akış, kendi seyri içinde bir kerteye gelip dayanınca ben tekrar ettiğim şeyleri yeniden intikaze beis görmüyorum. Seyyidina Hazreti Ebubekir, 2-3 senelik hayatını bütün bir pehriz içinde geçiren Nebilerden sonra bu sadakat makamının sultanı en büyük insan. Oroş tutuyor, sıcak bir mevsimde iftar vaktinde hepimizin arzuladığı bir şeydir. Yemekten hatta namazdan evvel namaz kılacaksak suyun en soğuğundan bir bardak getirin de içelim diyoruz. Ama ben bütün hayatım boyunca o saf, o temiz gönlün ve kafanın düşündüğü gibi bir kere düşünemedim. Kendime burada yuf demem, o büyük insanlar seviyesinde kendime değer vermemin ifadesi olacağından, kıtmiri bulunduğum o kapıya saygımın ifadesiyle ben kendimi misal olarak getirmeyeceğim. Seyyidine Hz. Ebubekir önüne soğuk suyla beraber iftar sofrası konur. Suyalını alır dudağına götürünce hiç kırıklarla yeniden yere korunu ve ağlamaya başlar. Ağlaması dakikalarca sürer. Yanına sokulup hatırını hoş ettikten sonra ey Allah'ın peygamberinin halifesi niçin ağlıyorsun derler. Hiç kırıkları durduktan sonra der ki bir gün Huzuru u rialat fenahide oturuyordum. Aleyhisselatu vesselam gayb aleme doğru ellerini açtı eliyle bir şey itiyor gibi davrandım. Yüzünde bir takallüs bir ekşilik vardı. Adeta mücadele ve kavga veriyor gibi bir şey itiyordu. Sonra kendine gelince annem babam sana feda olsun ne yaptın öyle ya Resulullah dedim. Buyurdular ki dünya temessül ettim. Kendisini bana kabul ettirmek istedim. Ben ona dedim git kendini bana kabul ettiremezsin. Sen benim içime giremezsin dedim. O da döndü bana dedi ki ben kendimi sana kabul ettiremeyeceğim ama senden sonrakilerine kabul ettireceğim. Ben bu nimet ve bu soğuk suyu görünce endişe ettim. Acaba dünyanın gönlüne girdiği o insan ben miyim? Dünya karşısında mağlup olan ben miyim? Haşa, haşa o biziz perişan olan bizler, midesini kalbinin üzerine koyan bizler, hayatı bağırsağa ve bağışlayın işkembeye bağlayan bizler, iktisadi ve içtimai hayatımızı madde ve ekonomi üzerinde değerlendiren zavallı bizler. Günümüzün insanı bu kadar sefil kılındı. Necih cemaatimizin muttasıl aşağıya doğru eğriler çizip baş aşağıya giden, bu milletin makus talihine yeni bir şey getireceğini ümit ediyorum. Gelecek neslin bu makus talihe, yeni bir name ile yeni bir hava vereceğini ümit ediyorum. İnanmış neslimizi Allah bu mevzuda kıvamına ulaştırsın, ve kendisinden beklenen vazifeyi ona yaptırsın inşallah. Aziz Müslüman, sana midenin öldürücülüğünden bahsettim, mide bir semmi katildir.